Euzu venesta billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela haadi Ve eşhedü en la ilaha illallah la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulu. Emma ba'd feinna estaqal hadis kitabullah ve hayral hadi hudi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. Allah Azze ve Celle izin verirse, Tayyip Tefsir dersimizde Kamer Suresinin 47. ayetiyle devam edeceğiz. Buradan itibaren kadere imanla ilgili birkaç ayet nazlı olmuştur. Bu ayetlere geçmeden önce kadere iman meselesinin anahtarına bir işaret etmek lazım. Kadere iman konusunda El Hüsnüme dindinde kadere imanın dört tane mertebesi vardır. Yani bunu e, ve delillerini bir yere kaydedin, not edin isterseniz. Birincisi ilimdir, ikincisi kitabet, üçüncüsü meşiyet, dördüncüsü halk yani yaratma. İlim Allah Azze ve Celle'nin her şeyi ezelden, önceden e, bilmesi demektir bu konuda. Hac suresi 70. ayeti bu konudaki delillerden birisi. E, estağfirullah Elem ta'lem ennallâhe ya'lemu ma semai ve fil ardi inne zâlike fi kitab. Yani e, sen bilmez misin ki Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve muhakkak ki bunlar bir kitapta yani levh-ü mahfuzda yazılıdır. Bu aynı zamanda kitabete de delildir de, kitabetin daha başka bir delilini zikredeceğiz. Yani Hay Suresi 70. ayeti, ilimle ilgili e, bu delili zikretmek yeterlidir. Yani gökte ve yerde olan her şeyi Allah bilir. Sen bunu bilmez misin? Kitabet, e, kaderleri, bütün mahlukatın kaderlerinin ezelde yazılmış olmasıdır. E, bu Enam Suresi 38. ayeti de e, bu konuda delildir. Yine Hadis suresinin 22. ayeti. ileride yani henüz Hadis suresinin tesirine gelmedik ama Hadis suresini de göreceğiz inşallah. Hadis suresinin 22. ayeti. Ma min musibetin yani hiçbir ma esabe min musibetin hiçbir isabet eden musibet yoktur ki illa fi kitap e, e, fil Ardi ve fi enfusikum. Yani yeryüzünde ve nefislerinizde isabet eden hiçbir musibet yoktur ki bir kitapta yazılı olmaz. Ennebreaha diye devam ediyor. Yani o olay meydana gelmeden önce yazılmış bulunmaz. Bu her şeyin öncesinde yazılmış olduğunu. Yani esasında ilme de delalet edilir bu. Yani Allah Azze ve Celle önceden biliyordu ve bunu yazdı. Bu yazılan başa gelmektedir. Bu tabii ki günümüzdeki kader inkarcılarının da küfrünü açıkça ortaya koyan ayetlerdendir. Yani bu ayeti kesin kez inkar ettikleri manasına gelir. Çünkü diyorlar ki Allah olaylar meydana gelmeden önce bilmez. Yani olay meydana gelir Allah da ondan sonra öğrenir diye böyle bir iddia ortaya atıyorlar. Bu ayetle taban tabana zıttır, küfürdür. Bu işte kaderiyenin tekfir edilen kısmıdır. Sahabe e, belli fırkaları tekfir etmişlerdir. Açıkça İslam'dan çıktıklarını söylemişlerdir. Birisi bu Allah'ın ilim sıfatını inkar edenler. Bununla ilgili rivayet gelecek inşallah. Bir de haricileri açıkça tekfir etmişlerdir. Mesela Ebu Umane radiyallahu anh e, Şam'da ezarikaların, harici, harurilerin kellelerini asılı görünce işte cehennemin köpekleri, cehennemin köpekleri, cehennemin köpekleri diye 3 sefer Bunları söylüyor ve bunlar yeryüzünde öldürülenlerin en şerrileridir. Onların öldürdükleri ise yeryüzünde öldürülenlerin en hayırlarıdır diyor. Ben bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan 3, 4, 5, 6, 7 defa işitmeseydim size söylemezdim diyor. Ee, sonra ağlıyor. Neden ağladı sorulunca da onlara merhametten dolayı. Çünkü onlar mümin idiler. Fakat imanlarından sonra İslam'dan çıktılar, kafir oldular diyerek, o fırkanın da, Nehrevan'da, Ali Radyalan ve karşı savaşan fırkanın da kafir olduğunu açıkça ifade etmiştir. Yani e, sahabe döneminde ortaya çıkan bu fırkalar sahabe tarafından tekfir edilmişlerdir. Çünkü Kur'an ve sünnetin Açık naslarına muhalefet etmişlerdir. İnkarları söz konusudur. Allah'ın ilim sıfatında inkar böyle bir şey. Meşiyete gelince meşiyet konusundaki delil tekbir suresi 29. ayetidir. İnsan suresinde de buna benzer bir ayet var. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ee, dileme Allah'a aittir. Ee, dördüncü mertebe halk dedik. Yani yaratma. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Zümer suresinde bu manada bir ayet var. 62. ayet miydi emin değil numarasında? Ee, yine Saffat suresi 96. ayeti bu konuda değildir. Sizi ve yaptıklarınızı yaratan Allah'tır. Yani kulların fiillerini yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Bu işte bu dört mertebe ehl Sünnet'in bidat fırkalarından ayrıldığı, kadere iman konusunda ayrıldığı ana hatları bunlardır. Şimdi bu konuda gelen delilere bakarsak 47. ayet şüphesiz suçlular sapıklıkta ve çılgın ateş içindedirler Ebu Hurey Radyalan diyor ki Kureş müşrikleri kader hakkında tartışmak için Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldiler bunun üzerine bu ayetler nazil oldu bunu Müslim ve başkaları rivayet etmiştir İbn Ömer radıyallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ahir zamanda kaderi yalanlayan bir topluluk olacak dikkat edin onlar bu ümmetin mecusileridir Hastalandıklarını da onları ziyaret etmeyin. Öldüklerinde cenazelerine katılmayın. Onlarla oturmayın. Onlara selam vermeyin. Bunu Ebu Dağut, Hakim, Beyhaki, lalka itikatta ve başkaları sayısınatla rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre Radyalent'den aynı manada şöyle gelmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Şüphesiz her ümmetin mecusileri vardır. Bu ümmetin mecusileri de kaderiye, yani kaderi inkar eden, Allah dileyeni hidayet eder, dileyeni saptırır diyenlerdir. Bakın bu dileme, mertebesiyle alakalı bir durum. Yani aynı kadirinkarcıları ne diyorlar? Yani hidayeti veya sapıklı insan kendisi diler. Allah da ona göre hidayet eder veya saptırır. Yani işin başında Allah değil de insanın kendi iradesi vardır diyorlar. Böyleleri işte bu kaderiye bu ümmetin meclisleridir hastalandıklarında onları ziyaret etmeyin öldüklerinde cenaze namazlarını kılmayın bunu da İbn-i Asım Es-Sünne'de İbn-i Battaya Libani'de Acur-i Eşşeriya'da rivayet etmişlerdir e, İbn-i Asım'ın Es-Sünne kitabının tahrici olan Fizilal Cenne adlı kitabında e, bunun sayı olduğunu söylemiştir aynı hadis Cabir Radyalant'ten Muaz Bin Cebel Radyalant'ten de rivayet etmiştir tefsirde dipnotta kaynaklarını görebilirsiniz Şabi Rahimullah dedi ki Ali radıyallahu anh'ı kufe minberi üzerinden insanlara şöyle hitap ettiğini gördüm. Kaderin hayrına ve şerrine iman etmeyen bizden değildir. Yani hayır da şer de Allah'tan bir kader iledir. Yani bu bakımdan hidayet hayırdır, Allah'tandır. Sapıklık, dalalet şerdir, o da Allah'tandır. Yani hayrına ve şerrine iman etmek kaderin bu manayı da içeriyor dolayısıyla. Muhammed bin Yezid er-Rahabi dedi ki, i̇bn Ömer radiyallahu azatlısı Nafiye şöyle dedim. Bizim bu tarafta bir topluluk şöyle diyorlar. Şüphesiz Allah azze ve celle sahipleri için günahları takdir etmemiştir. Yani günahlar Allah takdir etmemiştir diyorlar. İnsanlar hayır ile şer arasında muhayyerdirler. Yani ister hayrı ister şerri tercih ederler. Yani bu dileme de tamamen serbesttirirler. Kendilerinin dileme güçleri vardır. Dolayısıyla tekfir suresini az önce zikrettiğimiz Allah dile dilemedikçe siz dileyemezsiniz ayetine ters bir iddia ortaya koymuşlar dedi ki yani İbn Ömer radıyallahu anh esavlar naafir onlar imanlarından sonra kafir olmuş bir topluluktur İklime bin Ammar şöyle demiştir Salim bin Abdullah ve El Kasım bin Muhammed'in kaderiyeye lanet ettiklerini işittim onlara dedim ki Allah size merhamet etsin kaderiye kimlerdir dediler ki onlar zina kaderiyle değildir diyenlerdir yani şerri Allah'ın kaderine nispet etmeyenlerdir. Mücahit dedi ki, onlar başlangıçta mürci olurlar, sonra kaderi olurlar, sonra da mecusiler haline gelirler. 48. ayet, azabın içinde yüzü üstü sürünecekleri gün cehennemin dokunmasını tadın. <gülüyor> Abdullah bin Amr radıyallahu dedi ki, bu ayetler ancak kaderi yakından hazır olmuştur. Yani her şey cennetlikte, cehennemlikte ezelde yazılmıştır ki Allah bununla bunu açıkça ifade ederek tehdit ediyor. 49. ayet bu da kadere imanın delillerindendir. Hiç şüphesiz biz her şeyi bir kader ile yarattık. İbn Abbas radıyallahu dedi ki Allah her şeyi bir kader ile yaratmıştır. Aynı zamanda onlar için hayrı da şerri de kader ile yarattı. Hayrın en üstünü saadet yani cennetlik olmak, şerrin en kötüsü ise şekavet yani cennemlik olmaktır. Şekavet ne kötüdür. Abdullah bin Amr bin el-As radiyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah mahlukatın kaderlerini göklerle yeri yaratmadan 50 bin sene önce yazdı. Arşıda su üzerindeydi. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Bu da işte kitabet mertebesinin yani yazı kaderlerin yazılmış olması esasının delillerindendir. Ubade bin es Samit radiyalan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işittiğini söyledi. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ona yaz dedi. O da ne yazayım dedi. Buyurdu ki kaderde olanı ve ebede kadar olacak her şeyi yaz. Buna Ahmet ve Tirmizi sayısınatta rivayet etmişlerdir. Cabir bin Abdillah radiyalanmadan Süraka bin Malik bin Coşum geldi ve ey Allah'ın Resulü bize sanki şimdi yaratılmışız gibi dini beyan et, açıkla. Bugün amel ne hususta olacak? Hakkında kalemler kuruyup kaderlerin cereyan ettiği hususta mı, yoksa geleceğimize ait şeylerde mi dedi? Yani olanlar yeni mi oluyor, yoksa ezelden yazılmış şeyler mi gerçekleşiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır bilakis hakkında kalemler kuruyup kaderlerin cereyan ettiği hususunda buyurdu. Yani kaderler olacak şeyler ezelde yazılmıştır onlar meydana gelmektedir. Suraka o halde amel ne hakkında olacak yani neden amel ediyoruz o halde? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amel edin herkese imkan verilmiştir buyurdu. Bunda müslim rivayet etmiştir. tavus dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabından insanlara yetiştim. Her şey kaderledir diyorlardı. Abdullah bin Ömer radiyallardan şöyle dediğini iştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Her şey kaderiledir. Hatta acizlik ve zekilik veya zekilik ile acizlik dahi." Yani kişinin zeki olması veya aciz hatta ahmak olması bunların hepsi kaderiledir. Bunu da Müslim rivayet etmiştir. Abdullah bin Amr radiyallardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi hayrı ve şerriyle kadere iman etmedikçe iman etmiş olmaz. Demek ki bu kadere, e, bu bahsettiğimiz veçiyle, bütün esaslarıyla iman meydana gelmezse, iman gerçekleşmiş olmuyor. İman aslı bozulmuş oluyor. Bunu da Ahmet, Es-Sünnede İbni Nebi Asım ve Lalka'yı etmişlerdir sayısın hatta. Ali radıyallahu anh Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kul şu dört şeye iman etmedikçe iman etmiş olmaz. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve benim Allah'ın hak ile gönderdiği Resulü olduğuma şahitlik etmesi, öldükten sonra dirilmeye iman etmesi ve kadere iman etmesi. Bunu Ahmet, Tirmiz ve İmmi Ağaç'a rivayet etmişlerdir. 50. Bizim emrimiz bir göz kırpması gibi yalnızca bir keredir. 51. Andolsun biz benzerlerinizi helak ettik. O halde var mı bir düşünen? i̇bn Zeyd dedi ki, burada geçmiş ümmetlerin kafir halkları kastedilmektedir. Bunları düşünen yok mu? manasındadır. <gülüyor> 52. İşledikleri her şey de defterlerdedir. 53. Küçük büyük her şey satır satırdır. İkrime dedi ki, müstetar kelimesi satır satır yazılıdır demektir. Katade dedi ki, müstetar kelimesi bilinmiş ve yazılmıştır demektir. Ayşe radiyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki, Ey Ayşe, küçümsenen amellerden sakın, zira Allah'tan ona bir talip vardır. Yani kulun işlediği her şey, konuştuğu her söz bunlar yazılmaktadır. 54. Hiç şüphesiz sakınanlar cennetlerde ve nehirlerdedirler. 55. Sıdk, doğruluk meclisinde gayet muhtedir bir melikin yanındadırlar. Evet, Böylelikle Kamer suresi de tamamlanmış oluyor. 55. sure Rahman suresi. Mekke'de nazil olmuştur bu da. 78 ayettir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet Rahman. Hasan el-Basri Rahimullah dedi ki Rahman ismi kullara verilmesi yasaklanmış bir isimdir. Yani tıpkı Allah lafz-i celali gibi sadece Allah'a has olan isimlerdendir. Kulların Rahman diye isimlenmesi e, yasaklanmıştır diyor. 2 Kur'an'ı öğretti. Katade dedi ki vallahi bu büyük bir nimettir. 3 insanı yarattı. Katade dedi ki kastedilen Adem Aleyhisselam'dır. Yani halakal insanı buradaki el insan elif lamlı lamı tarifle gelen insan ile kastedilen Adem Aleyhisselam'dır. 4 Ona beyanı öğretti. Katade dedi ki Allah ona dünya ve ahireti için gerekli olan şeyleri, yaptıklarına ahirette delil olması için de helal ve haramı öğretti. Yani burada e, fıtrattan öğretilmesine de bir işaret vardır. Yani her doğan fıtrat üzere doğar buyuruluyor ya hadiste. Yani o doğruluğu e, bilen, fıtratıyla bilen, ona meilli e, bir yapıda yaratılmıştır insan. 5- Güneş ve Ay bir hesap iledir. Katade dedi ki, Güneş ve Ay belli bir ölçüde, belli bir zamana kadardır. Mücahit dedi ki, Değirmen mili gibi... Belli bir eksen üzere dönerler. Yani bu e, NASA gibi kafir astronomların, kozmolo kozmologların söylediklerinin tam tersidir. Onlar işte güneşin sabit olduğu, dünyanın onun etrafında döndüğünü söylerler. Bilakis e, buradaki husban ile kastedilen edilen değirmen milli gibi ayın ve güneşin hareket ettiklerini, bir eksende hareket ettiklerini ifade ediyor diyor Mücahit Rahimullah. 6- Gövdesiz bitkiler de ağaçlarda secde ederler. İbn Abbas radıyallahu dedi ki ve necmu kelimesi yere serilen bitkiler ve şeceru kelimesi ise gövdesi olan ağaçlar demektir. Yani necm işte yıldız manasına da gelir ama burada gövdesiz bitkiler yere serilen yani e, ot su bitkiler bunların o yere serilmesi bir secdeleridir diyor ve şecer ise gövdeli ağaçlar demektir. Mücahit ve katade dediler ki ve necmu kelimesiyle gökteki yıldızlar kastedilmektedir. Katade dedi ki gökten indirilen hiçbir mahlukat yoktur ki isteyerek veya istemeyerek Allah'a kulluk etmesin. Yani isteyerek kulluk etmesi akıl ve irade sahibi olması insanlar ve cinler gibi. İstemeyerek yani olması da yani irade sahibi olmayan varlıkların Allah'a kulluk çerçevesinde yani Allah'ın takdiri, kudreti, tahtı, kahra altında olmaları e, kastediliyor diyor. Ebu Aliye dedi ki gökte hiçbir yıldız, güneş ve ay yoktur ki battığı zaman Allah için secdeye kapanmasın. Sonra kendisine izin verilinceye kadar secdeden ayrılmaz. Duacığa yere dönünce kadar sağ tarafında durur, yerini alır.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 olacak hadise işaret ediliyor bunda da. 7. Güye gelince onu da yükseltti ve mizanı koydu. Mücahit dedi ki: "Sema yükseltilip bir tavan yapılmıştır. Ancak yine de güneş, ay, yıldızlar gibi semadaki delillerden yüz çevirmektedirler." Mücahit dedi ki: "Mizan kelimesi adalet demektir." 8. Sakın tartıda haksızlık ve taşkınlık etmeyin. Katade dedi ki, Allah ey Adem sana adil davranılmasını istediğin gibi sen de adil ol ve sana ödenmesini sevdiğin gibi sen de öde. Zira adalet insanları yola koyar buyurmaktadır. Evet, bir önceki ayetle 7. ayetle ilgili olarak buradaki mizan kavliyle ilgi olarak İbnül Kayyum Raymullah İlâmül Muvakki'nde şöyle bir açıklama yapıyor dipnota bunu koymuşuz. Doğru kıyas mizandır. Ancak eşyanın isimlendirilmesinde en uygun yol onlara Allah Teala'nın verdiği ismi kullanmaktır. Zira Allah'ın verdiği isim olan mizan, adalete delalet etmektedir. Bu da imkan ölçüsünde her zaman herkese vacip olan bir övgü ismidir. Halbuki kıyas böyle değildir. Kıyas, hak, batıl, övülmüş ve yerilmiş diye kısımlara ayrılmaktadır. Bu sebeple Kur'an'da kıyası öven, yeren, emreden ve yasaklayan bir ayet bulunmamaktadır. Çünkü kıyas doğru da yanlış da olabilmektedir. Yani burada İlham-ül Muvakkin'de e, kıyas kelimesinin kullanılmasının bile doğru olmayacağına işaret etmiştir. E, bazılar işte dolaylı manalarla Kur'an'dan, sünnetten kıyasa delil getirmeye çalışıyor ya. İbn-i böyle bir reddede bulmuştur. Yani mizanı kastediyorsanız Allah mizan kelimesini kullanmıştır ve mizan tamamen adaleti ifade eder. Ama kıyas da her zaman adalet söz konusu değil. Onun batılı da vardır. İsabetli olanı da olabilir. Ama yanılanda olabilir diye. Dokuz. Tartıyı adaletle, doğru yapın ve tartıyı eksik yapmayın. İbn Zeid İtrai dedi ki: Vela la tuksiru" kelimesi eksik yapmayın demektir. Yani tartıyı tartla eksiltme yapmayın. On yere gelince yani yeryüzüne. Onu da oranın yarattıkları için, yaratıkları için alçalttı. İbn Abbas radyolanma. Lil enam kelimesi mahlukat için demektir dedi. Hasan el Basri lil enam kelimesi cinler ve insanlardan ibaret olan mahlukat için demektir dedi. Yani burada enam ile kastedilen insanlar ve cinlerdir dedi. 11 Orada meyveler ve lifli hurma ağaçları vardır. Katade ve Hasan el Basri buradaki el ekmam kelimesi hurma lifi demektir dedi. 12 Yapraklı taneler ve yeşillikli bitkiler de vardır. İbn Abbas radıyallanma bu ayetteki el asfi kelimesi saman demektir. Ve rayhan kelimesi de ekinin yeşilliği demektir. Bu kastedilmektedir demiştir. Mücahit ise el asfi kelimesi her şeyin yaprağı demektir. Ve rayhan kelimesi ise rızık demektir demiştir. 13 şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İbn Abbas radyalanma bu ayette geçen ala kelimesi nimet demektir demiştir. Katade dedi ki, insanlara ve cinlere hitap ederek ikiniz Allah'ın hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz denilmektedir. Yani burada ikili bir e, hitap var. Febi i âlâ-i rabbikuma, yani ikinizin Rabbi diyor. Burada ikiniz ile kaselen insanlar ve cinlerdir diyor. Cabir bin Abdillah radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabın yanına çıktı ve onlara başından sonuna kadar Rahman suresini okudu. Sahabeler sustular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunu cin gecesi cinlere okuduğumda sizden daha güzel karşılık verdiler. Ben Allah Teala'nın Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz ayetini okudukça onlar Rabbimizin hiçbir nimetini yalanlamayız. Hamd onun içindir dediler. Bunu Tirmizi, Ebu Şey, Azame'de, Beyhaki Delailde ve başkaları Hasan İstad'da rivayet etmişlerdir. Benzerini i̇bn Ömer radyalanmadan Taberi ve başkaları rivayetler ettiler. Elbani da zikretmiştir. 14. İnsanı kuru çamur gibi akıcı bir topraktan yarattı. i̇bn Abbas radyalanma bu ayetteki salsal kelimesi akıcı toprak demektir. Kelfakhar kelimesi ise kuru çamur demektir, dedi. 15. Cinleri de dumansız ateşten yarattı. i̇bn Abbas radyalarına maricin minnar kavli halis ateş demektir. Yani dumansız halis ateş demektir dedi. <gülüyor> Mücahit şöyle diyor. Cinler tutuşturulduğu zaman yükselen, sarı ve yeşilin birbirine karıştığı alevden yaratılmıştır. Yani bu marcin minnar ile kastelen budur dedi. İbn-i Mesud radyalarına ise cinlerin yaratıldığı semum, cennet ateşinin 70 cüzünden biridir dedi. Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten, Adem ise size anlatılan şeyden yaratılmıştır. Burada e, iblisin cinlerden olmaz hasebiyle, o cinlerden diye ayet malum biliyorsunuz. E, cinlerle meleklerin yaratılışları farklı olduğu için, iblisin meleklerden olduğu sözünün isabetli olmadığı anlaşılıyor bu Çünkü melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratılmıştır. Evet, bunu Müslüm rivayet etmiştir. 16. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 17. O hem iki doğunun Rabbidir, hem de iki batının Rabbidir. Mücahit ve Katade dediler ki, iki doğu ve iki batıyla kastedilen güneşin yaz ve kış mevsimlerinde doğup battığı yerlerdir. Yani biliyorsunuz güneşin yaz ve kış mevsimlerinde doğduğu yerler yer değiştiriyor. Yani her gün farklı bir yerden doğduğu için güneşin doğduğu yerler açılıyor. İki doğu derken iki doğunun ucu yani. İki batı derken de battığı yerde de aynı şekilde menzilleri değişiyor. O iki batıyla kastedilen iki batının arası. 18. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 19. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salı verdi i̇bn Abbas radıyallahu anh'a meraca kelimesi vermek demektir. meraca l iki denizi saldı. E, Said bin Cübeyr dedi ki, kast edilen gökteki deniz ile yerdeki denizdir. Bundan daha önce geçtiğimiz alttaydı galila bahsetmiştik. Bir gök denizi vardır. Mesela e, arş suyun üzerindedir diye geliyor rivayette. Allah azze ve celle de arşın üzerindedir. Yani arşın üzerinde bulunduğu bir su, bir gökte böyle bir su var. Said Bin Cüber dedi ki işte burada gökteki denizle yerdeki denizin buluşması. Yani birilerinin iddia ettiği gibi yok işte Akdenizle Büyük Okyanus'un buluşması falan bu değil yani burada kastedilen. Kata Katade ise burada Faris ve Rum denizleri kastedilmektedir diyor. Yani iki denizle kastedilen Kata Katade'ye göre Faris ve Rum denizleri Said Bin Cüber'e göre ise gökteki ve yerdeki denizlerdir. 20. ikisi arasında bir engel vardır. Birbirlerinin sınırını geçmezler. İbn Abbas radıyallahu anh, buradaki berzah kelimesi engel demektir demiştir. Mücahit de dedi ki bu iki denizin sularının birbirine karışmaması için Allah tarafından bir engel vardır. İşte bizim Sema'nın gök kubbe dediğimiz e, Said bin Cüberi'den gelen Tefsire göre bu anlaşılır engelliyle. Ama Katade'ye göre işte bizim göremediğimiz başka bir engel söz konusu olabilir veya ayet her ikisine de delalet ediyor olabilir. Katade dedi ki birbirlerine karışmalarını engelleyen yeryüzü vardır dedi. 21 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 22 İkisinden de inci ve mercan çıkar. İbn Abbas radıyallanma gökyüzünden yağmur yağdığı zaman denizdeki istididiler ağzını açar. Ağızları içine düşen yağmur tanesi de inci olur. Bunu İbnü'l-Dünya Kitabı matarda Taberi de tefsirine Hasan isnadla rivayet etmiştir. Yani şu ayetin zarına baktığınız zaman ikisinden de inci ve mercan çıkaran yer yüzündeki denizler kastediliyor olmalı diye düşünebilirsiniz. Ama İbn Abbas radıyallanmadan gelen bu tefsir gösteriyor ki o semadan gelen yağmurla eee işte bu istidireler ağzına çoğu yağmura ve inci bundan dolayı oluşuyor. Yani ikisinden derken gökdenizi de kastediliyor olabilir. 23. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 24. Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler onundur. Mücahit dedi ki münşaat kelimesi yelkenli gemiler demektir. Yelkensiz gemiler bu sınıftan değildir. Yani münşeat ile kastedilen o yelkenli gemilerdir, büyük gemilerdir diyor. Yirmi beş, şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yirmi altı, üzerindeki her şey yok olucudur. Yirmi yedi, celal ve ikram sahibi Rabbinin veçiyi ise baki kalacaktır. İbn-i Abbas Zül Zülcelal kelimesi azamet ve kibriya sahibi demektir, dedi. Yirmi sekiz, şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yirmi dokuz, göklerde ve yerde ne varsa ondan ister, o her gün bir iştedir. Bu ayet, şimdi kadere imanın kısımları var bir de. Yani biz mertebelerinden bahsettik. Bir de kaderin kısımları var. İşte bu da genel kader, ömürlük kader. İşte anne karnında levh-i mahfuzdan meleklere bildirilip de anne karnında o kişinin e, amelinin, ömrünün ne olacağını yazılması. Senelik kader var. Kadir gecesinde işte o sene kimler ölecek, kimler yaşayacak, sağ kalacak o senenin olaylarının yazılması. Bu senelik kader. Bir de günlük kader var. E bu da buna da bu ayet delil getirilmekte. Yani Rabbin her gün bir iştedir. Ebu Rasullah radiyallahu anh, sallallahu aleyhi ve sellem o her gün bir iştedir ayetini açıklarken şöyle buyurdu. Allah'ın günahları bağışlaması, sıkıntıları gidermesi, bir topluluğu yüceltirken başka toplulukları alçaltması kastedilmektedir. Yani o günlük kader kastedilmektedir. Bunu İbn Mace, İbn Bihas Mes'hulle de, Bezar, İbn İbn Taberani Evsat'ta, Ebu Şeyh Azam'da, şu Şuhab'ta ve İbn Asakir tarihinde hasen isnatla rivayet etmişlerdir. Katade dedi ki: Gökyüzü ve yeryüzü halkı ondan müstağni kalamaz. Allah diriyi yaşatır, öleni öldürür, küçükleri büyütür, esiri özgür kılar ve fakiri zengin kılar. Salih kimselerin ihtiyaçları, şikayetleri ve münacatları son olarak ona ulaşır. 30- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 31- Ey insanlar ve cinler! Yakında sizin hesabınıza bakacağız. İbn Abbas R. dedi ki bu Allah'ın kullarına bir tehditidir. Allah'ı alıkoyacak bir şey yoktur. 32- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 33- Ey cin ve insan toplulukları! Eğer göklerle yerin kenarlarından kaçmaya gücünüz yetiyorsa kaçın. Ama buna dair imkanınız olmadıkça kaçamazsınız ki. i̇bn Abbas radiyallahu anh dedi ki ayetin anlamı benim mülkümden çıkamazsınız demektir. Bu yerin e, üzerindeki sema kubbesinin dışına yani cinler de çıkamazlar. insanlar da çıkamazlar. Allah'tan bir e, imkan verilmedikçe. Bazıları Buradaki min ahtaris semavati vel ardi ifadesinde ahtar kelimesi işte kuturun çoğuludur. Kutur da çap demek. Yani göklerin ve yerin çaplarından çıkabiliyorsanız çıkın diye buyruluyor. O halde yuvarlak olmalı diyorlar. Düz dünya zaten yuvarlaktır. Yani gök kubbe onun üzerine zaten e, yuvarlak bir şekilde yeryüzü düzdür. Çevresi. Daireseldir. Bu e, mesele değil. Yani onlar küre şeklinde olduğunu iddia ediyorlar dünyanın. Ve bu ayeti delil getiriyorlar. Alakası yok. Yani mesela para, yuvarlak demir para, onun da aktarından, çaplarından, çapından bahsedilebilir. Yani burada yani düz e, küre şeklinde olduğuna kesinlikle hiçbir şekilde delil söz konusu değil. 34. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 35. İkinizin de üzerine ateşten bir alev ve bir duman salıverilir. Size yardım da olunmaz. i̇bn Abbas radyalarına bu ayetteki şuaz kelimesi ateşin alevi ve nuhaz kelimesi ise ateşin dumanı demektir demiştir. 36. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 37. Artık gök yarlıp yağı andıran kırmızı bir gül gibi olduğu zaman. Katade dedi ki, bütün gökyüzü gördüğünüz gibi yeşildir. Ancak kıyamet gününde başka bir rengi vardır. Yani bu bahsedilen kıyamet günü olacak hadisedir. Bazıları işte NASA'dan, işte güya dünyanın, galaksinin resmi çekilmiş de, ayette bunu tasdikliyormuş gibi, o NASA'nın tezvirlerine insanları, Müslümanları özellikle inandırmak için bu ayeti getiriyorlar. Evet. Verdeten, Keddihan bir tane görüntü gösteriyorlar. İşte bak gül gibi falan diye. bunun Bununla alakası yok. Bu kıyamet gününde olacak. Kıyametin kopacağı zaman olacak bir hadise. Mücahit dedi ki Keddihan kelimesi yağ gibi demektir. 38. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 39. İşte o gün ne insana ne cinne günahından sorulmaz. i̇bn Abbas radıyallahu anh dedi ki Allah onlara şunu ve şunu yaptınız mı diye sormayacaktır. Zira Allah bunu onlardan daha iyi bilmektedir. Ancak onlara şunu ve şunu niye yaptınız diye hesap soracaktır. Katade dedi ki, nitekim sorgulama yapılmış, dillerine mühür vurulmuştur. Bildiğiniz gibi elleri ve ayakları konuşacaktır. Yani Hakim bin Hizam'dan rivayeti biliyorsunuz. Bu kulların hesaba çekileceği zaman ağızlarına mühür vurulup da ellerinin, ayaklarının hatta ilk konuşulacak olan baldırıdır diye geçiyor. Bunların konuşulacağı rivayetleri de gelmiştir. 40 Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 41 Günahkarlar simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. Mücahit dedi ki melekler suçlu kişileri sormayacaktır. Zira onları simalarından tanırlar. Onların yüzlerinde, alınlarında alametleri vardır. Katade dedi ki suçluların simaları gözlerinin maviliği ve yüzlerinin karalığıdır. 42 şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 43 İşte bu günahkarların kendisini yalanladıkları cehennemdir. 44 onlar kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp dolaşırlar. İbn Abbas radiyalarına dedi ki, hamimin en kavliyle kastedilen suyun son derece kadar ısınmasıdır. Yani o kaynama noktasında en son kaynadığı nokta, yani bu önceki son noktasıdır. 45 beş şu Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz. Evet, Rahman suresinin 46. ayetiyle de inşallah bir sonraki derste devam ederiz. Bugünlük burada bırakalım. Subhaneke Allahümme ve hamdik ve eşedü en ilahe illan ve estağfurüke ve tuğbu ileyk.